Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. elhamdülillahi ahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nautu billahi min şurur-i ve min seyyate amalina. Men yehdihillah felâ mudillelah. Ve men yudlil felâ hadiyelah. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu vara ibadallah, ve ati'u, uh, inna Allaha ma'alzeen ittaq ve muhsinun. Kal Allahü Teala az ve zelfi kitabihi ilkereem, awwadillahi min al-shaytanir rajeem, bismillahi ve ahsenu, inna Allaha yuhibb Ve Kal Allahü Teala fi ayet ökra İn ahsentum ahsentum lı anfusikum ve in esaetum felha. Ve Kâl Allâh fi ayaetün uchrâ: İnna lâ zin âmanu wa amilu salihat. İnna lâ nûzî ve ejramen ahsen amela. Ulaikê luhum اِنَّمَا بِعِسْتُوا لِيْتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Sadaka Rasulullah. <gülüyor> Okumuş olduğum e, ayetlerde ve hadiste mal olarak cenab Hak şöyle buyurur. Bakara Suresi 195. ayette Güzellik sergileyin, güzel işler yapın. Allah'a da ihsanla yaklaşın. Allah, güzellik sergileyenleri, ihsan edenleri sever. Yine eğer ihsan ederseniz yani güzel davranışlarda bulunursanız kendi kendinize iyilik yapmış, kendinize ihsan etmiş olursunuz. Eğer kötülük yaparsanız yine kendinize etmiş olursunuz der. İsra Suresi 7. ayette. Kehf Suresi 30 ve 31. ayetlerde ise iman edip salih amel işleyenler Bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlara içlerinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler vardır buyrulur. Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellem de Ahmet İbni Anbel'in ve Muvatta'nın rivayet ettiği hadislerde ben güzel ahlakı, güzellikleri tamamlamak üzere gönderildim buyurur. Evet, Müslümanlar, hayata ve hayattaki her şeye, Müslümanca, Kur'an'ın bak dediği yerden bakabilmelidir. Çünkü İslam, hayatımızın vazgeçilmez de olsa bir parçası değil, hayatımızın kendisidir, yaşantımızın bütünüdür. İnancımızın, düşüncemizin, duygularımızın, davranışlarımızın, eğitimimizin, hayat görüşümüzün tümünü kuşatan ilkeler bütünüdür İslam. Müslüman da bu ilkelere severek, isteyerek teslim olan ve bunları hayatına geçiren, daha doğrusu hayatının bunlarla hayat olduğu bilinciyle yaşayandır. Yoksa Allah ve Resulünün belirlediği bu ilkelerin dışında bir seçeneği, tercih ve özgürlüğü yoktur Müslümanın. Tabi aynı zamanda güzellik ve estetik anlayışımızın da prensipleri, Allah'ın çizdiği hudut dışına çıkmayacak, onun rızası istikametinde güzellikler sergilenecektir. En güzel kıvamda, en güzel biçimde yaratılan insanla ilgili güzellikler, somut bedensel güzelliklerin yanında ve ondan önce ve öncelikle soyut güzelliklerdir. Yani tevhidi, ahlaki, ruhi, zihni güzelliktir esas önemli olan. Tüm insanlar hangi renkte, hangi yaşta, hangi seviyede olursa olsun, yaratılışlarındaki manevi, fıtri, potansiyel sayesinde güzellik yarışmasına katılabilir, derece alabilir. Çünkü Allah ölümü ve hayatı insanlardan kimin hangi güzel, hangi güzel ameller işleyeceğini imtihan etmek için, yaratmıştır. Mülk Suresi ikinci ayette belirtildiği gibi. Hayırda yarışmaya katılmamız emredilmiştir. İnsan yeryüzünün ve bedeninin güzelliği somut bir güzelliktir ve cemal kelimesiyle genellikle ifade edilir ama esas manevi ahlaki güzelliklerse soyuttur ve hüsün kelimesiyle giderek ihsan ifadesiyle anlam bulur. Evet, insanlar gittikçe bu gayri İslami ve gayri insani düzenin ve ortamın içerisinde güzelliklerini kaybettiler. Fıtri olarak en güzel surette yaratılan insan hem şeklen hem de esas olarak manevi ve ruhi güzelliklerini yitirdi ve eşini kesen, çocuğunu, çocuğunu doğrayan, en yakınlarına işte silah çeken İslam'ı bile gündeme getirirken kavgayla, gürültüyle, tekfirle, suçlamalarla e, güzellikten uzaklaşan, e, aile güzelliklerini yok eden, e, insani e, güzel esasları e, yok sayan, maalesef bir canavara, bir çirkin yaratıla dönüştü ve dönüşüyor. İşte Rabbimiz bize hem yaratılışımızın, hem hayatımızın, hem öldükten sonraki ebedi yaşayışımızın nasıl güzelleşeceğini, güzelleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Güzellik fıtri bir özelliktir. Güzel zatın güzel olarak yarattığı insanın, güzeli gören, güzelden zevk alan ruhu, etrafta güzeli arar, bulur. Güzel, herkes için ihtiyaç duyulan bir hoşnutluk, bir haz duyma ve kesin hüküm verme işidir. Evet, güzelliği açıklamak ve ondan öte güzelliği yaşamak, onun e, ruhuyla ruhlanmak, onun heyecanıyla heyecanlanmak için güzellik duygularımızı yeniden Kur'an istikametinde, fıtrat çerçevesinde e, ne yapmak? farkına varmak ve güzelliklerimizi daha güzel hale getirmek gerekiyor. Güzelin ölçüsü Müslümana göre bellidir. Öyle duyularımızın, duygularımızın güzel gördükleri şey olmaktan öte, güzel olan Allah'ın hükmüdür, güzel olan. Güzel, Allah'ın güzel dediğidir. Bütün fıkıh usulü kitaplarında hüsn kubu, yani güzellik-çirkinlik mevzuu işlenir. Bu konudaki görüşler çok kısa cümleyle şöyle özetlenebilir. Güzel olan Allah sadece güzel olan şeylerin yapılmasını emreder veya güzel olan Allah'ın emrettiği her şey güzeldir. Yani Allah sadece çirkin şeyleri yasaklar veya Allah'ın yasakladığı her şey çirkindir. Maturidi ve eşarilerin iki farklı görüşü aslında birbirlerine çok yakın, üsluk yönüyle daha çok farklı gibi gözüken hususlardır. Müslümanın hadisi bu konuda yine insanların her türlü güzelliğe meyletmesi için bir çıkış yoludur. İnna cemilun yohip bol cemal. Allah güzeldir, güzellikleri sever. Evet, Allah'ın emrettiği İslam ve imanla alakalı hususların tamamlayıcısı mahiyetindeki üçüncü özellik ihsandır. İhsan da aslında anlamı güzellik sergilemek şeklinde izah edilir. İslam, düşüncenin, hareketin, duyguların, sözün, sesin, davranışın, kısaca her şeyin, her çeşit ibadetin, her şeyin en güzelini ister. Haramlar güzel olamaz, duyular, duygular yanılabilir. Nice hoşlandığınız şey vardır ki sizin için şerdir. Nice de hoşlanmadığınız hususlar vardır ki sizin için hayır olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz." denilen Bakara 216. ayet. Bu konuda duyu ve duygularımızın şeytani çevreler ve şeytani özellikler tarafından çarpıtılabileceğini ifade eder. O yüzden haram olan bir şey Müslümana göre güzel değildir. Çünkü Müslümanın ölçüsü duyuları ve duyguları değil, duygularının hevasına yönelmez, o duygularının hevasının kulu değil, Allah'ın kuludur. O yüzden hoşlandığı ve hoşlanmadığı her konuda Rabbine itaat edecek, imanın ismetinde de duyu ve duygularını da selim yani sağlam kılacak, Onları da Rabbine teslim edecektir. Yani heveslerimizi de, duygularımızı, duyularımızı da aslında İslamlaştırmamız ve ancak Allah'ın razı olduğu şeylerden hoşlanmaya gayret etmemiz, giderek böyle bir yeteneği kazanmamız tavsiye edilir. Güzelleştiren Allah güzeldir ve güzellikler onun vasfıdır, onun yaratmasıdır. Onun güzelliği de yaratıklara benzemez insanları etkileyen sanat eserleri, mucizelerin gücü, harika olaylar, bütün bu güzellikleri yaratan ve bu güzellikleri idraat edecek, yetenek veren, insanı güzelleştiren Allah'tır. Kötü ve çirkin şeylerse Allah'tan değil, nefsin ve şeytanın ürünüdür. Kur'an ısrarla bunu vurgular. Allah çirkin hiçbir şey yaratmamıştır. Neyi yarattıysa güzel, güzel. Hatta en güzel şekilde yaratmıştır. Ona şer olan bir şey Kur'an'a göre yakıştırılmaz. Onlar, tekrar edelim, şeytanın ve insanın ürünüdür. Yaratılma babından Allah hayır olarak yaratmıştır. Kullanma yönüyle insan onları şerre yöneltmiş. Şer ürünü olarak ortaya çıkartmıştır. Halk arasında meşhur bir deyim var, güzellikle alakalı, onu da ifade etmiş olayım. Güzele bakmak sevaptır diye. Öyle midir? Tabii ki öyledir. Hiç şüphesiz. Güzele bakmak sevaptır ama biraz bu konuda bir şeyler söylemek gerekiyor elbette. Yani boş vermiş gençlerin haramları basite, hatta alaya alan bektaşi mantığıyla söylediği bu söz tabii ki maksadı farklı alana çekilir. Ee, güzelden insanın neyi kastettiği e, Müslümanca değerlendirilerek e, cevap verdiğimizde elbette diyoruz. Fakat aklı fikri, anlayışı e, çok yukarılarda veya Kafasından yaklaşık bir metre aşağılarda olanların güzel denilince anladıkları bir bayanın fiziki güzelliğinden başka bir şey olmayabiliyor. İnsanın fiziki güzelliği, güzellikten sadece bir parçadır. Hem de geçici, göreceli, aldatıcı, yalancı bir parça. Hani şairin biri öyle diyor sadece dış güzellikten hoşlananlara, hoşlanılanın ağzından öyle diyor. Heloğlu benim etimi budumu beğenmiş, ne ilersin? Ulan sen et değil, kemik istersin, diyor. Hayvani bir beğenmedir yani bu. Güzelliğin o kadarını hayvanlar bile fark eder. Ama insani güzellik daha bir derin, daha bir ruhi, daha bir kalıcıdır. Güzele bakmak sevaptır sözünün, kullanılış amacı yanlıştır. Ama bu söz anlam bakımından tümüyle Doğrudur. Güzellik de bakılandan ziyade bakana, görene, duyana ait bir özelliktir. Güzelliği gören göz, güzelden zevk alan ruh olmasaydı, güzellik neye yarardı? O yüzden güzele güzel bir niyetle ve güzel bir şekilde bakmak ibadettir, sevaptır. Unutmamak gerekir ki yalnız güzelliğin, güzelin tanımında güzel yoldan sapmamak, Allah'ın hududunu, sınırını aşmamak gerekir ki, Güzelin tanımından, güzel yoldan sapmamak ortaya çıksın. Daha güzeli elde etmek için de yine az güzeli terk etmek veya onu sınırlandırmak gerekir. Zevk aldığımız, güzel gördüğümüz dünyevi şeylerden sınırsız bir şekilde yararlanmanın çok çeşitli dünyevi ve uhrevi zararlara sebep olacağını, bunların birer imtihan vesilesi olduğunu hepimiz bilmek zorundayız. Ölüm olmasaydı, evet, ölümden sonraki hesaba çekilmekle başlayan hayat olmasaydı o zaman ne olurdu? Her şey anlamsız ve boş olurdu. Eyvallah, eyvallah, eğer ölüm olmasaydı o zaman nefse hoş gelen, sınırlarını hevanın, arzuların veya çevrenin çizdiği güzellerin veya güzelliklerin belki bir değeri olurdu. Ahirette güzellikler olmayınca, dünyevi güzellikler insanın çok cazip geleceği hususlara e, hamledebilirdik. O zaman o zaman ne olurdu? Dünya sadece eğlenmek ve zevk almaktan ibaret olabilirdi. Ama ama ölüm var. Hem de evet. Güzel olan ölüm ve ölüm ötesi güzellikler. O halde tüm yapay ve sanal güzellikleri bütün sahte ve fani güzellikleri o gerçek güzellik adına o gerçek güzellik uğrunda feda etmeye değmez mi? Siz hoşlandığınız hususlardan fedakarlık yapmadıkça birre iyiliğe esas güzelliğe sahip olamazsınız manasına gelen ayeti hatırlayalım. Evet yine İnsanların güzel olarak algıladığı su sesi, kadın sesi, para sesi diye üçlü bir tasnif vardır. En güzel ses örnekleri için halkın kesin yargılarıdır bunlar. Biri tabiat güzelliği, biri cinsellik, biri de kapitalizm. Ve bunların sentezi. Su, para, kadın. Ve bunların içine Kur'an sesi girmez. Hakka davet eden davetçinin Kur'an'ın en güzel söz dediği Söz girmez. Kainattaki varlıkların rengi, şekli, tadı aslında ne kadar da güzeldir. Hele sesleri ne güzel bir armoni, ne güzel bir musiki, ne güzel uyumlu bir orkestradır. Söz gelimi bülbülün şakıması, horozun ötüşü, kuşların cıvıltısı, suyun şırıltısı, anlayana sivrisineğin bile vızıltısı, saz gibi ahekli bir musiki. Kainat hep tesbih etmekte, zikretmekte. Bitkilerin ve hayvanların şekilleri, yapıları, renkleri, tatları hep ayrı ve farklı bir güzellikte. Seslerdeki farklılıklar, güzellikler. Bir de çağdaş aygıtlara bir bakalım. Fabrikaların sesine, makinelerin gürültüsüne, arabaların motorlarına, evlerdeki küçüklü büyüklü aletlerin, gereçlerin, Seslerinden uçakların seslerine kadar. Ne çirkin bir gürültü, tabiatla ne uyumsuz şeyler. Dolayısıyla Allah'ın sanatıyla boy ölçüşecek hiçbir sanat söz konusu değildir. Yine eyyamcı fasıkların kulak ve göz gibi nimetleri verene nankörlük yaparak onu haramlarda kullanırken ifade ettikleri bir deyim vardır. Kulakların pasını gidermek, göze bayram ettirmek haramlarla mı paslar gidecek veya göze bayram ettirilecek. Bakmak arkadaşlar bir ibadettir. Göze bayram ettirmektir. Doğru. Güzele bakmak da sevaptır. Kabe'ye bakmak, aynen nafile namaz kılmak gibi bir ibadettir. Kur'an'a bakmak göze nur, nur ve ciladır. Bayramdır göz için. O yüzden Kur'an'a anlayarak, e, okuyarak bakmak e, bir ibadet olduğu gibi büyük kitaba da, kainata da, yere ve göklere de ibret gözüyle bakmak büyük bir sevaptır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Gözler bakmak içindir. Ama göz odur ki hakkı göre. Kulak odur ki hakkı duya. Görmek görebilmek bir ibadet olduğu gibi duymak, dinlemek de bir ibadettir. Emiri dinlemek, ezanı dinlemek, Kur'an'ı dinlemek, hatta kendini dinlemek, hakka çağıranı dinlemek, esasında kulakların pasını gideren bir kulluktur. Allah için yapılan her şey, atılan her adım, hikmet ve ibretle bakılan, dolayısıyla onun adıyla okunan her şey bir ibadet her ibadet de güzel, hatta güzeller güzeli. Allah'ı bulan ve onun güzelliklerini fark eden bir anlayış. Evet, Kur'an'ın muhsin dediği ihsan edenlerin özelliği de işte o güzellikleri fark eden bir anlayış. Muhsin yani ihsan, daha önce ifade ettiğim gibi her yaptığını güzel şekilde icra eden bir insanın özelliğini anlatır. İbadette de bunu en güzel şekilde yerine getirmektir ihsan. En tabudallahken neketera fe illem teküntera fe innehu yara İhsan insanlara karşı yardım etmek, iyilik yapmak, güzellik sergilemek olduğu gibi Allah'a karşı ise Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Eğer sen onu görmüyorsan da o muhakkak seni görüyor. İşte Allah'ı görür gibi ibadet etmek, Allah'ın Allah'a yapılan ibadeti en güzel şekle koymak, güzel olan ibadeti güzel şekilde icra etmek demektir ki güzelleşmek için bu tür güzellikleri yerine getirmek, güzelleşmek için insanları güzelle tanıştırmak, onları güzelleştirmek, yani salih amellerle insanları hakka davet ederek o insanları da e, güzel insan haline getirmek gayreti içinde olmak. Efendim e, vaktinizi çok almayacağım ama birkaç Kur'an'ın ısrarla e, güzellik sergilememizi istediği hususları e, başlık olarak olsun okuyacağım. Kur'an Özellikle şu konularda güzel iş yapmamızı, güzellik sergilememizi emreder. Konuşmada ve sözün mahiyetinde güzel e, konuşmamızı, güzel söylememizi emreder. Ve وَكُولُوا لِنَّاسِ husna <حُسنَة> Kim olursa olsun insanlara güzel söyleyin der Kur'an. Bununla ilgili çokça ayetler söz konusudur. Yine tartışmada ve münakaşada güzellik. Kur'an'ın emrettiği husustur. Ve cadilhum billeti hiye ahsan. İnsanlarla en güzel şekilde münakaşa ve mücadele edin der. Selamı vermede ve selamı almada güzellik. Güzel bir şekilde insanlara, müminlere selam vermek ve aynı güzellikte veya daha güzel bir şekilde selamı almak Kur'an'ın yine emirleri arasındadır. Tüm davranışlarda güzellik ee, dürüst ve güzellik yapmak, Allah'ın sevdiği insan olmak, muhsinlerden sayılmak demektir. Kötülükler ve çirkinlikler karşısında güzellik, güzellikle çirkinlik bir olmaz. Ee, sen kötülüğü en güzel şekilde sav denilir. Hakka çağırmada güzellik, e, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle insanları çağır buyurulur. Ee, yine ana babaya Allah'a e, itaatten sonra, Allah'a hakkıyla kulluk yaptıktan hemen sonra ana babaya güzel davranmak ısrarla ve tekrarla emredilen husustur. Bir kimsenin anne ve babası hayattaysa ve ona güzel davranmıyorsa bu Allah'a kullukta da çok ciddi manada eksik ve zaaf içerisinde olduğunu gösterir. Yine yediklerimiz ve giydiklerimizde güzellik de Allah'ın emrettiği husustur. Sadece helaldan yememiz istenmez. Aynı zamanda tayyibleri, temiz ve güzel olanları da yememiz istenir. Evet, hayatımızı güzelleştirmek için güzel olan dinimizin güzel olan ahkamına tabi olmamız, güzel olan Rabbimizin buyruklarına güzel bir şekilde teslimiyet göstermemiz gerekir. Dünyada güzelliği yaşamayanın ahirette de güzellikten mahrum olma endişesi çok ciddi manada söz konusudur. O yüzden Rabbimiz bize şöyle dua ettirir ki hep beraber o duayı yineleyelim. Rabbimiz dünyada da güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver. Evet. Ve bizi güzel insanların arasına ilhak eyle. Rabbim hepimize Razı olacağı güzellikleri sergilemek, Müslümanca güzel bir şekilde yaşamak nasıl eylesin Ela inne ahsen el kelam ve eblan nizam, kelamullahi meliki lazi zil alam, kemakalallahu tebaake ve Teala fil kelam. Ve iza kure Kur'an festemi ola, dan turhamun. Azzalillahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir İnna t-dîne âindallâhi l-islâm.